Fakiyen yaptığını, eski üç, üç, üç, üç yapıldı. Eks, ayrı, rehber rehberleri ayrı, şeyhleri ayrı, efendim, musiki verenler ayrı, beş, altı büyüktü bir de Bir de terbiye edici dede vardı, akçı başı dede, akçı dede. O da terbiye edici. O insan pişirir. İnsan pişirir eee şeyden sonra gelir. Şeyden sonra gelir. Bir yer iş gibi malimi gidiyor. Aynen. en küçüğünü gelecek. Her şey eee 13 içinde bu bir çırak Muhasebeci işi tek gibi tek gibi tecrübe ederek büyük bir profesyoneğe en güzeli bilmeyen daha iyi. Çünkü bilmeyen halele kadar. Bir şey atıl daha iyi sonuç almanızı, küçük aşşı boşmadan onu yapıyor. Buyur. İkincisi kızımız bizim. Elmas, böyle bir diyeceğim. Haftaya orada nikahı yapılacak. O gün gel ya akşam elbise günüde. Kendi nikahı resmi nikah olacak. Bugün eee dini işi bu pociniçi ajede hoca da bunu biliy yoktur. Eskiden cami hocaları kılını ama bu kuş nüfus, nüfus kaydından geçer. Bugünkü belediye memurları kız düğün Neyse dün nikahta olduğu kayıt hemen mahalle köşünü oradan da belediyeye geçer. dini resmî şûlen müsebbel kadın hakkı vardır. Bugün e, bu, yalnız vicdani bir mesele haline gelmiştir. Dini ve maziden, maziden gelen bir şey olduğu için saygılı bir şeyde yapılması e, e, e, olmaz mı? Olur. Mühim olan e, evliliğin tescilidir. Eskiler böyle bireyleri kıyılmıyorduk adam. Bir imamın riyasetini eki, iki eki, e, e, e, e, e, e, dört şahidin uzunlukları ama kayıt ediliyordu, kayıtsız bir şey olmuyordu, Bugün de nikah tescili, belediye memuru yapılıyor. Bugünkü nikah sadece bir vicdani şeydi ama verilen söz geçerlidir. Verilen söz geçerlidir. Oradan bir verilen sözler geçerlidir. Bugün namus meselesi sözünü duracaktı. 12 hafta olduğu zaman verilen söz ahit denediklerdir. Etilmesi birer kendilerine. O bizim kızımızın elmas haftaya burada yeni nikahı var. Sizleri anansa görmesi kendisi mesul eder. Bu bu. Kısmetse haftaya pazar günü bir 15-20 günlük bir izne çıkacak kızına doğrusu. Ama e, yine bunu toplanacaksınız. Fakirin burada olup olmaması mühimdir. <gülüyor> Ve siz toplamın daha mühimdir. İlla başında birisi olmasın. <gülüyor> toplamın bundan böyle devam, devam etmeyecek. Serkan yerine Bekir olarak da bakacaklar. Fakir olan şey aynen Serkan'da bakacaklar. Bak için litre, Neyiniz varsa ona, sorasınız. Bu burada kaskın da herkes de görsün, görsün. Şimdi dersimize başlayalım. Herkes yemeyin dedim ki. <gülüyor> Eyvallah. Daha <sağ> <gülüyor>